Abiler bizim kaybettiğimiz bir tane özelliğimiz daha var. Bu kaybettiğimiz özelliğimiz Turgay abi şaşırmamız. Bize ülfet olmuş, alışkanlık olmuş, gaflet perdesi inmiş. Cenab-ı Allah'ın mucize eserlerine Oktay, Okan tabii ki. Şaşırmamız gerekirken, şaşırma özelliğimizi Murat abi tamamen yitirmişiz, kaybetmişiz. Var mı böyle pikniğe gidince bir ağaçta portakal gör, aa portakal. Böyle var mı şaşıran? Armut, aa armut. Var mı? Öyle şaşıran var mı hiç içinizde? Yok değil mi? Yani portakalı görüyor Peki portakal neyden çıkıyor abi? Maşallah. Şaşırıyor musun? Sen gel anlat o zaman. <gülüyor> Maşallah. Hayır desene bizi niye kitliyorsun abi? <gülüyor> Şimdi. Ya bunlar işte senin gibi imana ermemiş ya. O yüzden bunlar çok şaşırmıyor Mehmet abi. Sen idare et gençleri. Şimdi bizler fazla şaşırma. Mesela bir ağaca baktığımda ben bir portakal görce a portakal. Yani Kenan abi bunu yitirmişiz. Yani Mehmet abi hariç yitirmişiz. Biz yanacağız o yanmayacağız. Şimdi baktığında neden çıkıyor abi portakal? Odun. Odundan portakal ya. Şu arkanda odun portakal vermiyor. Odundan. Bak şu da ağaça, bu da ağaç. Odundan portakal. Şimdi mesela ben burada size şöyle bir şey yapsam desem önünüze portakal çıksa. Desem karpuz çıksın önünüze. Desem meyve salatası. Desem ha, cennet meyveleri haa. Şaşırırsınız değil mi? Ulan odundan aç çıksın, odun, odun, oduna mı şaşırmıyorsunuz? Portakal odundan çıkıyor, odun, odun. Odun ha, odun. <gülüyor> Yoksa haa. Ha. Niye şaşırmıyorsun koyuncu? Odun, odun. Odundan portakal çıkıyor ya. Biz hakikaten şaşırmayı yetimiz Bitmaks yapayım mi daha. <gülüyor> Şaşırma yetimizi komple yetirmişiz Burak abi. Toprağı kazdığında içinde hiçbir renk göremiyorsun. Ağzına attığında hiçbir lezzet vermiyor. Karpuzu ayrı renk. Elması yeşil, çileği kırmızı, eriği yeşil. Her biri ayrı renkler. Ağzına attığında kimisi ekşi, kimisi acı, kimisi tatlı ama toprakta bulamadığın lezzetleri toprağın manevi fabrikalarıyla örülmüş olan sebze meyvelerde vuruyorsun. Şaşırtmıyor mu ya. Odun ya. şuna ısırsan gerçekten portakalın bir tadı gelmez. Böyle bir şeyden Cenab-ı Allah bize portakalı çıkarıyor. Kabuğunu soyduğunda bu beni elma gibi zannedip ısırır diye dilim dilim çıkmış portakal. Şaşırma özelliğimizi yitirmişiz. Şaşırma özelliğimizi yitirmemiz çok ciddi bir sorun. Bu sorunun halis en büyük sebebi kalbimizde hissetmeden Cenabı Allah'ı şekilci bir Müslüman hayatı yaşıyoruz abi. Yani meseleleri beyin midemizde sindirip kalpteki iman potamızda eritmeden bektaş direkt şekilciliğe vurunca bedende bir şeyler gözükse de diri bedenlerin ölü ruhları oluyor işimiz baktığında o zaman her şey gaflet oluyor. Yani etrafa baktığında cenaballığı hatırlayabileceğin eserler değil, patronunu, çekini, alacağın evini hatırlayacağın esbabları görmüş oluyorsun. Perdeleyini çok güzel yapıyor yani sebepler. Peygamber Aleyhisselam'ın nübüveti, peygamberliği kaç yaşında gelmişti? 40 yaşında geldi. 40 yaşına kadar ne yapıyordu peki? İnsanlara vasıflarını oturtuyordu değil mi? Az önce konuştuk Muhammedül Emin ta o 40 yaşından önceki dönemde. Doğru mu? Doğru. Peki İslam'da imandan sonraki en mühim hakikat nedir? Namaz. Namazdan önce abdest konu o değil ama. Namaz. Namazda kalalım. Peygamber Aleyhisselam nübüvvet makamına geldikten sonra en mühim ibadet olan namaz kaç yıl sonra farz oluyor? Süper. Hangi hadise? Miraç hadisesi. 11 yıl. Mesela ribaya bak faize. Ta 4 basamakta haram olmuş. En son veda otmesinden. İçkiye bak 3-4 ayetle haram kılıyor. Yani namazı baz alalım mı? İmandan sonraki 11 yıl sonra. Yani bir müminin günde 5 defa, defa yaptığı namaz 11 yıl sonra. Peki şunu sormak lazım. 40 yaşından übvet geldi mi abi? Geldi. 11 yıl sonra namaz farz oldu mu? Oldu. 11 yıl ne yapmışlar? Geldik mi soruya? Resulullah aleyhisselam iman dersi vermiş. 11 yıl. Kur'an 4 temel esas bahseder. Murat abi. Tevhid. Yaratıcının varlığı ve birliği. Nübüvvet. Peygamberlik. Haşir. Öldükten sonra yeniden diriliş. %5'i de adalet ve ibadet. Adalet ibadet kaçına sığdı? Biz en çok hangisini konuşuyoruz? %5'ini. Şöyle bir mirasım var onu bölüşsem nasıl olur? Geçen bana cin çarptı. Rüyamda da dedemi gördüm. Mehmet abi akıllara zarar ya. Ya şunu duydu şu kulaklar. Mehmet abi buyur kardeş. Abi be. rüyama Resulullah girdi hani o kadar önemli bir insanım ona göre beni dinle. Mehmet abi rüyama Resulullah Aleyhisselam girdi. Rüyamda bana namaz kıl dedi. Ne yapayım? E namaz kıldı diyse yoga yap yani. <gülüyor> abi gerçekten çok garip değil mi? Bakın yanlış temelden başlamak. Bugün bir çobanlığı ele alsak, o abilerimizin yanına gitsek. Desek ki abi çobanlık yapmanın bir sırası var mı desek? Var der değil mi? Sallıyorum. Der ki önce ot yedireceksin sonra su içireceksin. Sallıyorum tamamen. Kuzu çıktı mı ters çıkaracaksın. Onlara otun yanına kekik yedirmezsen etleri sert olur. Vardır değil mi sırası? Çobanlık gibi sırası en az olan bir meslekte bile sıra verken İslamiyet'in bir sırası yok bu Ceyhun? Şu mu yani? Ya ben menkıbe seversem menkıbe, cihat seversem cihat, başka şey seversem ben kafama göre gideceğim beni ellemeyin. Böyle olabilir mi ya? İslamiyet gibi yemeğe nasıl başlanacağına müdahale eden, nasıl uyulması gerektiğine müdahale eden bir din sıralaması olur mu ya? 11 yıl ne yapmışlar Ali? 11 yıl peygamber aleyhisselam Ashab'a la ilahe illallah dersi vermiş. Sizin bu iman ettiğiniz her biri puttur. Bunları sizin arzularınızı yapmaya muktedir değildir diyor ya. Selam abi. Bu dersi veriyor ya. 11 yıl boyunca ve şuraya dikkat edin Murat abi. Bir zat çıkıyor elinde bir tane kitap. Ben hak peygamberim bu da hak kitap diyor. Sormazlar mı? Hayırdır? Bir delilin var mı? Sorarlar mı abi? Değil mi abi? Mantıklı biri. Çünkü şura önemli Murat abi. Bunu dediği anda bu putlarda kazandığınız gelir kazanamazsınız demek bu. Doğru mu Hakan? Yani putların her biri kırılacak demek bu davadan sonra. Sormazlar mı? Delil Nedir peygamberliği? Hak kitap dedin. Neden inanalım? Sorarlar değil mi? Peki sizce ya bunu sorduklarında peygamberi zişan onlara istedikleri hikmetli cevapları vermiş midir? Vermiştir. Madem istedikleri cevapları vermiştir, iman hakikatlerinin hikmetli delilleri ve cevapları var mıdır? Vardır. Peki siz biliyor musunuz bu cevapları? Ben biliyor muyum bu cevapları? Mesela meleği ele alalım. Meleklere iman değil mi Emrah? İkinci sıraydı değil mi abi iman Peki iman da şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Beş tane imanı çok sevdim de bir tanesini çok sevmedim o kalsın. Ne oluyor? Kafir. Bitti. Bakın abiler iman ne? kadar önemli biliyor musun Murat abi? Bir adam bin adam öldürse, insanlığa kıysa, yani ahirete gittiğinde samimi bir tövbesi kalbe çarpar, bir şey olur, Allah bir amelinden razı olur, affedebilir mi? Bir ihtimal var yani değil mi abi? Ahirette bir açık kapısı var yani bunun. Cenab-ı Allah affeder affedemez, bilemiyorsun burasını. Ama imansız gitti mi kesin biliyorsun kesin cehennem. Hem de ne kadar süre? Sonsuz! Bir milyar yıl kalıyorsun, bir trilyon yıl daha, bir bir bir bir bir bir bir bir, bir daha, hiç bitmiyor. İman bu kadar önemli işte. Tevhid bu kadar önemli işte. Oh. <laughs> Tevhid deyince ya bu elmayı da Allah yarattı armudu da. Bunu mu diyorsun sadece? Şimdi Murat abi gelsek seninle kapışsak burada başımıza bir iş gelse. Şunu diyor musun? Mehmet'i yaratan Allah. Muradı da yarattı mı? Peki şu anki olayı da o yarattı mı? Mehmet'i, Muradı ve şu anki olayı yaratmışsa bütün hadiselerden haberi var mı? Madem haberi var hikmetle yaratmış mıdır? O zaman sen kime darılıyorsun? La ilahe illallah deyip Allah'tan geldi diyebiliyor musun? Nerede? Trafikte adamı koruna manya yapıyorsun. Orada hatırlayamıyorsun Allah. Burada nasıl hatırlayacak? İman ne kadar önemli anlıyor musun? Hadisin birinde diyor ki, Zerre kadar imanı olan ama tam olacak. Tam ve zerre. O altıyı bozamazsın. Zerre kadar imanı olan elbet cennete gidecek diyor. Bu kadar önemli. Bana bu kadar önemli bir şey daha söyleseniz. Yok değil mi? Peki biz meleklere imanı ele alalım. Meleklere iman ediyorsun değil mi abi? İsim neydi? Ahmet abi çok mahzun bakıyorsun. Bana bulaşma der gibi ya. Sabri'ye bulaşayım be abi. Meleklere iman ediyor musun usta? Delilin nedir? Delilin ne usta? Delilin de. Sadece babaannem dedi diye mi iman ediyorsun? Sen Allah bilir öldükten sonra dirileceğine de inanıyorsundur Sabri abi. Thank <laughs> you. <gülüyor> Şimdi şuralar sıkıntılı. Sabri abiye sataşıyorum. O da sataştığını bildiği için cevap vermiyor. Yoksa Risale-i Nur'u yedi kere hatmetmiştir kendileri. Elhamdülillah hocam. Şimdi biz bunların delillerini bilmemiz lazım. Bakın ta Peygamber aleyhisselamdan örnek verdim. Başka bir derste anlatmıştım. Şimdi ayrıntıya girmiyorum. Üç tane mezhep imamı dinine delil aramayana asi hükmünü veriyor. Yani ben babaannemden duydum diye inanıyorsam, Ataist de babaannesinden duydu diye inanabilir. Sıkıntı yok. Kimin dedesi, kimin nenesini yerse artık. Öyle mi gidecek? Öyle gitmez. Bakın bir vakı. Faka söyleyeyim. Ben İstanbul'da bir arkadaş anlattı. Çocuğun biriyle oturuyorlar. Ahmet abi bulaşmayacağım rahat. Çocuğun biriyle oturuyorlar Ahmet abi. Çocuk maşallah böyle tarı sarık tak takyücüp ve tadil erkanla namaz kılan bir çocuk abi milimetrik. Muhabbet ediyorlar namazdan sonra Allah'ın varlığı, peygamber varlığı haşa ne diyorsun falan. Arada muhabbet muhabbet açıyorum. Meleklere konu geliyor. Çocuk diyor ki melekler meselesi bana İslam'da saçma geliyor diyor. Şu an bu arkadaş namaz kılan bir kafir. Akıbeti neydi? Sonsuz cehennem. İmar hükümleri ne kadar önemli görüyor musun? Bakın abi ben bir lisede öğretmenim. Çocuklara haftalarda ne anlatıyorum biliyor musun? Bir tane mal gelmiş, kader yoktur başka bir şey demiş. Malın biri gelmiş, kabir yoktur başka bir şey demiş. Bir tanesi gelmiş, yok şuraya kadar kader ondan sonra Allah da sensin kitap da demiş aşağı. Öbür bir tanesi gelmiş, mezhep yok diyor. Ben bu çocuklarla uğraşıyorum abi. Kaç tane ders yapıyorum biliyor musun bu çocukların? Aklını nasıl bozmuşlarsa, sulandırmışlarsa bu... Andavallar. Ne kadar acı bir durum. Yani şakası yok yani imanla ilgili bir rükunsa mesela o kaderle ilgili rükunda boyun büktün ya akıbeti çok sıkıntı anlatabiliyor mu demek istediğimi? Biz bugün şu melek meselesini bir bitirelim abi. Dikkatler bende mi? Kardeşinize bir 10 dakika verin 3 saatte bitireyim tamam mı? Bendesiniz değil mi? Yok mu abi 3 saatiniz ya? Böyle yapacaksanız İbrahim gelsin, Halil gelsin. Şimdi bak abi bir cümle üzerinden gideceğiz. Bir cümle. Tek bir cümle. Seni seviyorum Sabri. <gülüyor> Tek bir cümle üzerinden gideceğiz. Hakikat ne dedi? Hakikat. Katiyen iktiza eder, gerektirir. Neydi daha be? Hakikat. Ve hikmet ne dedi? Hikmet. Hakikat hak isminden. Hikmet hakim. Söylemenizi rica ediyorum. Bir hak ismi, hakim ismi. Bir daha tekrarlayalım abi. Tekrar sabit kırar. Birinci isim hak, ikinci isim hakim. Unutmayacağız. Mehmet abi. Bugün asla hanımın adını unutma, bunu unutma. Hakikat yani hak ismi. Katiyen iktiza eder, gerektirir. Ve hikmet yakienen ister ki zemin gibi. Semavatın dahi, gezegenler, yıldızlar, sekeneleri bulunsun. Yani nasıl sen evinde oturuyorsun, orada da bir sakinleri otursun. Apartman sakini diyorlar ya Kenan abi. Uzayın sekineleri, sakinleri ve zi şuur sekeneleri olsun. Şuur sahibi zi. Ve o sekeneler, o sakinler, o semavata münasip bulunsun. Uygun bir şekilde orada yaşam formları olsun. Bir daha okuyacağım cümleyi çok önemli. İki isim vardı, söyler misiniz? Hak, Hakim. Bir daha tekrarlayalım tam otursun. Hak, Hakim. Bunu unutmayacağız. Ders bu ikisi. Cümleyi bir daha okumam lazım. Hakikat yani iktiza eder ve hikmet yakînan ister ki zemin gibi semavatın dahi sekeneleri bulunsun. Ve zi şuur sakinleri olsun ve o sakinler o semavata münasip uygun bulunsun. Şimdi bakın abi. iki isim vardı bir daha rica edeceğim. Hak, Hakim. Çok önemli. Kabir için önemli bunlar. Şimdi bak. Rezzak ne yapar abi? Rızık verir. Şafi ne verir abi? Şifa verir. Hak ne verir? Süper. Hak ismi bir şeyin hakkını verme gibi düşünün, tam yapmak demek. Mesela burun verdi mi, lale sümbül menekşe Hakkını verdi mi o zaman? Verdi. Kulak verdi mi? Bülbül sesi, kuş sesi, Kur'an sesi verdi mi? O zaman Mehmet abi hakkını vermiş oluyor mu? Oluyor. Hak isminde problem var mı? Ne demekti Fatih Hak? Hakkını verme. Yani tas tamam yapma. İkinci isim neydi? Hakim. Hakim faydaları gözeterek iş yapmak demek Utku. Tamam mı? Birinci isim neydi? Hak. Hakkını verme tam yapma. İki. Hakim ne demek? Faydaları gözeterek hikmetli şekilde iş yapmak demek. Şimdi Cenab-ı Allah... Her şeyi hikmetli yaratıyor. Doğru mu? Her şey hikmetli. Şimdi kendimizden örnek verelim. Mesela eve akvaryum aldım, ceylan besliyorum. Oldu mu? Lan abi ne hikmetsiz iş yapıyoruz derlerdi. Tantuniye gidiyorum, ketçap sıkıyorum. Oldu mu? Yedirmezler adama. Değil mi? Salonumun itibarınıza ediliyorsun. Adamı kovarlar, haklılar da. Doğru mu abi? Hikmetli bir iş oldu mu? Olmadı, uygun olmadı. İçinizde bebeği olan var mı bebeği? Yeni, taze bebeği. Var mı hocam bebeğin? Kaç aylık? Altı buçuk aylık. Altı aylık diyelim mi? İsmi neydi? Elif. Lamra. Yani hurufu mukatta. Öyle mi? Maşallah hocam. Çok mübareksiniz. Şimdi bak. Bebeğin böyle tatlı mı hocam? 6 aylık. Böyle yanakları al al. Tombik tombik. Geliyorsun, oynuyorsun böyle. Cıvıl cıvıl gülümsüyor sana. 6 aylık bir bebek. Doğru mu? Eyvallah. 16 ay önce kime çizdirdin? He nasıl yaptınız? <gülüyor> ben de düşünüyorum da onun <gülüyor> Nasıl yaptınız? 16 ay önce. Çünkü bu kadar güzel bir şekil verilmek zorunda. Doğru mu? Demek ki bir şekil verici musavvirin iradesi buna girmek zorunda mı? Zorunda. Çünkü neden? Bebeğin hakkı verilmiş inga diye mekanizma var. Altına doldurma, boşaltım sistemi var. Değil mi? Ağızlarını nasıl kullanacağını biliyor. İşine yarayacak tüm refleksler var. Yani bebeğin beden elbisesine göre hakkı verilmiş mi? Verilmiş. Peki hikmetli bir şekilde yaratılmış mı? Küçüklükten, yırtılmadan, değiştirilmeye ihtiyacı olmadan büyüyen bir beden elbisesi. Hak ve hikmeti anladık mı? Hak ve hakim isimleri. Problem var mı? Tekrar gireceğim. Cenab-ı Allah'ın hak olduğuna iman ediyor musunuz? Her şeyin hakkını verir. Cenab-ı Allah'ın hakim olduğuna, her şeyi hikmetle yarattığına iman ediyor musunuz? Şimdi abi bir seyahate çıkacağız. Lütfen dikkatleri bana verin. Olur mu? Bir seyahate çıkacağız. Ben de kalın. Şimdi Ceyhun, benimle misin? Burayı iyi dinle. Ceyhun, seninle bir seyahate çıkacağım. Tamam mı? Attım seni arabaya. Mersin'in ta arkadaki kenar mahallelerine seninle gidiyoruz kardeş. Oradaki insanların gönlü nasıldır? Boldur. Gidiyoruz bizi evinde ağırladılar mı Ceyhun? Ağırladılar. Çayımızı, çorbamızı, ikramlarını sundular mı bize? Sundular. Yani orada yaşayan birileri var mı? Var. Evleri var mı? Var. Işıkları yanıyor, suları kaynıyor. Elektrikleri var mı? Var. Her biri bizi evine aldı, gezdirdi, etti abi. Gece bir bakıyoruz Mustafa Başkan. Saat gecenin üçü olmuş. Diyoruz ki hadi Ceyhun biz geri dönelim. Atlıyorum arabaya. Şehir merkezine geldik Mersin'e. Kimleyim? Ceyhun'la. Neredeyim? Önce nereye gittim? Kenar mahalleye. Şimdi nereye geçiyorum? Şehir merkezine. Orada bizi ağırladılar. Doğru mu? Doğru. Şehir merkezinde 52 katlıya gidiyorum, diğer yerlere görüyorum. Ceyhun hepsinin ışığı yanıyor ama bir tane insan görmüyoruz. Orada yaşam alanı var mı? Var. Yaşam alanı varsa insanları görmememe rağmen orada yaşayanlar vardır der miyim? Derim. Çünkü hikmetli bir insan ev yapmışsa içine de birilerini oturtur. Var mı hikayemizde sorun? Koparıyoruz şimdi. Ahmet abi sıkıntı yok değil mi? Arabayla gezdik, birileri evine aldı bizi kenar mahallede. Sonra merkeze geldik, merkezde ışıklar yanıyor. Evleri gördük ama insan Murat abi görmedik. Peki insan görmedim diye yok mu demek bu? Hayır. Şimdi soruyorum. Okulmasın diye kitap yazılır mı? Yazılmaz. Bakılmasın diye resim çizilir mi? Kimse dinlemesin diye böyle ders yapılır mı? Peki Cenab-ı Allah dünyanın nokta kadar koyduğu bunca büyük uzayı kimse oturmasın diye yapsa hak ve hakim ismine uygun olur mu? Çok kopmasak. Dünyada ve uzayda bizim hiç görmediğimiz çok güzel köşeler var mıdır? Amazon ormanlarında hiçbir insanın görmediği ama efsane çiçek açan bölgeler var mıdır? Okyanusun dibinde hiçbir insanın görmediği ama efsane dizayn edilmiş yerler var mıdır? Uzayın filan kes köşesinde, Andromeda gezegeninde hiçbir insan gözünün görmediği ama efsanevi bir şekilde sanatlar var mıdır? Eğer Allah haksa iman ettiniz. Allah hakimse iman ettiniz. Cenab-ı Allah abes iş yapmaz ise, buraları yaratmışsa, buralara uygun sakinler yaratmak zorundadır. İşte biz oraları dolduran o sakinlere melek diyoruz. Oldu mu? Nasıl sen buradakilerle Allah'ı tanıyacak yol buluyorsun? Onlar da biz gibi olmayan farklı bir şekilde o bölgeleri temaşa ediyorlar ve Subhanallah diyor. Elhamdülillah diyor. Allahu Ekber diyorlar ama sen ben gibi değil. Nasıl Mersin'de yaşayana Mersinli denir? Bu meleklerin de uzayda yaşayanına uzaylı denildiği için uzaylılara iman bizde imanın bir şartıdır. <gülüyor> Oğlum, Şimdi var mı problem? Cümleyi bir daha okuyacağım, iki cümle edip dersi kapatacağım. Var mı sıkıntı? Hangi isimden gittik bir daha tekrarlayalım? Hak. Hakim, cümleyi bir daha okumak istiyorum. Bakın bir cümle. Hakikat katiyen iktiza eder ve hikmet yakinen ister ki zemin gibi bizim oturduğumuz yer. Semavatın dahi sakinleri bulunsun ve zi şeki sekeneleri, sakinleri olsun ve o sakinler o semavatın koşullarına uygun ve münasip olsun. Şimdi eve gittiniz hanım dedi ki ya nereden geliyorsun bey falan işte hayır, hayır, hayır hanım ne falan şey yaptım böyle yumuşak yumuşak bir şey demesin diye söyledim. Dedi ki iyi de ne yaptınız orada yani ne anladın dersten işte meleklere konuştuk falan falan öyle değil işte usta öyle değil mesele mesele çok Şimdi bir örnek vereceğim. Aslan Giray, dinliyor mu beni? Şimdi alsam seni bıçaklasam öldürsem. Mahkemeye götürürler mi beni? Götürürler de mi Sabri abi? Ardından hakim tutsabana bana dese ki bıçakladığın adam öldü. Sana 30 yıl ceza. Ben hakime desem ki ya hakim bey ben hukukta adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum desem hukuk bana ne diyor biliyor musun? Hukukta bilmemeye cevaz yoktur diyor. İslamiyet'te de cehalete cevaz yoktur. İslamiyet'te de cehalete cevaz yoktur. Bir hadis hatırlatacağım. Her çocuk Müslüman fıtratı üzerine doğar. Her çocuk Müslüman fıtrat bu ne demek biliyor musun ruh algoritması yazılımı hesap makinalarınız ki toplama çıkarma ya çocuğun de 15 yaşları ergenlik civarına geldi mi buraları bir yaratıcı olması lazım ben onu bulup ibadet etmem lazım demesi lazım eğer bozulmamış fıtrat peki bozulmayı Allah mı bozuyor kendimi bozuyor kendi bozuyor içinizde İslam'ı geç tanımışlar varsa ki ben de onlardanım içinizde ay ne olacak 40 yaşında öğrendim diyenler varsa 15 yaşından sonra ruhunuzun algoritmasının bozulduğu ve Allah'a uzak kaldığınız her sahneden dolayı siz mesul olduğunuzdan artık şu amellerimize güvenmeyin. Ya hacca gittim, umreye gittim, ahiretim kurtuldu diye güvenmeyin şu amellerinize. Ucuba girmeyin ya. Mesulsün ya. Aldığın nefesten mesulsün. Bu kadar hakikati duyup, bu kadar bahislerin sonsuz hayatını etkileyeceğini bilip, hala şunları okumadan nasıl durabiliyorsun sen ya? Nasıl duvarda asılı duran ilaç seni iyi edemez? Manasını bilmediğin Kur'an iyi eder mi seni? Tefsirini bilmediğin, gayesini bilmediğin, ne için bu kainata gelmediğin Kur'an'ı evde okuduğunda sadece yeterli olacak mı sana? Yürü artık ya. Güvenme şu ameline ucuna. 15 yaşından sonra Mesulsün diyorum bak. İslam'da cehalete cevaz yok. Bu kadar hakikati duyduktan sonra hala Cenab-ı Allah'ın davasının yoluna başka şeyleri koyabiliyorsan gelir onlar da seni kapının önüne koyar. Diyeceğim budur. Allah ayağınıza taş, gözünüze yağış değdirmesin. Lillahil Teala. El Fatiha. Me